Kore Masalı Başa Bela Olan Ayna Seslendiren Akın Altan Seul Şehri Yüksek Dağlardan Başlayıp Denize Akan Han Nehri Yakınında Yer Alır. Kimsenin Ülke Dışına Çıkmadığı Eski Zamanlarda Pek Çok Koreli için Seul Dünyanın Merkeziydi. Krallıktaki Bütün Yollar Bu muhteşem kente varırdı. Burada büyük dükkanlarla mağazalar, güzel giysiler içinde sokakları dolaşan insanlar vardı. Güzelce yıkanıp kolalanmış beyaz kaftanları içindeki beyefendiler, başları dik, gururla yürürlerdi. Newfoundland köpekleri büyüklüğündeki midilli atlarına bindiklerinde, eşeklere binmeye çalışan filler gibi gözükürlerdi. Sabahtan akşama dek caddeler insanlarla dolup taşardı. Arapların, Hindistan'dan ve tüccarların, Japonya ve Çin'den getirdikleri muhteşem şeyler, Kore'nin başkentinde satın alınabilirdi. Her gün saman ve odun yüklü binlerce boğa, Seul'in kapılarına gelirdi. Yol boyunca geçtikleri görülürdü. Ama bacakları, kuyrukları ve boynuzları haricinde bir şeyi seçmek mümkün değildi. Kahvaltı ve akşam yemeklerinde genellikle yerin altına yerleştirilmiş olan ve güzel yemeklerin yapıldığı mutfak ocağından ısı ve ateş taşıyan on bin bacadan mavi duman bulutları yükselirdi. Arabalar dolusu pirinç, darı, arpa, meyve, sebze, şekerleme ve kurabiye kavanozları ve çömlekleri uzaktan dağ gibi gözükürdü. Saraylar, Pagoda ve tapınaklarla zengin ve soylu kimselerin köşkleri, kralın yaşadığı bölgeyi çok güzelleştiriyordu. Uzakta, şehrin beyaz taştan ve sarmaşıklarla sarılı surları gözüküyordu. Güneş, dağların ardında kaybolduğunda, kapılar kapanırdı ve sabaha kadar kimse içeri giremezdi. Kapıların her açılıp kapanışında, müzisyenler muhteşem melodiler çalarlardı. Ve büyük çan, Güneşin doğuşuyla batışında çınlar dururdu. Bandoda davullar, düdükler, trompetler ve ipli çalgılar vardı. Geceleri evlerden ve şarap dükkanlarından neşeli sesler, müzik ve şarkılar duyulurdu. Dans ve ziyafet sabahlara kadar devam ederdi. Büyük güney dağında kocaman bir ateş yanardı ve alevleri göğe yükselirdi. Bu, bütün krallığın huzur içinde olduğunu haber veren karşılama mesajıydı. Dağların tepesinde, ebedi beyaz dağın karlı zirvelerinden, güney denizindeki adalara ve doğudan batı sahiline kadar bu işaret ateşleri parlar dururdu. Alevler, birbirlerine karşılık vererek her şeyin yolunda olduğunu anlatırdı. Ama saat dokuz olunca, Seul'ün sokakları kadınların şehrine dönüşürdü. Bütün erkeklerin sokaklardan çekilmesi gerekirdi. Polis bir adamı yakalayacak olursa hemen valilik binasına götürürdü. Orada görevliler adamı sopalarla döverdi. Sonra kadınlarla yetişkin kızlar dışarı çıkıp nefes alırlar, yürüyüşlerini yapar, ziyaret etmeleri gereken yerlere giderler, sohbet ve dedikodu yapıp eğlenceli bir zaman geçirirlerdi. Ama gece yarısı olunca herkesin evinde olması gerekiyordu. Köylerde yaşayan çiftçiler ve insanların, Seul'ü dünyanın en muhteşem kenti olarak görmesi boşuna değildi. Paris veya New York gibi yerleri işitseler bile, harita üzerinde gördükleri bu yerlerin birer köy olduğunu sanırlardı. Bir şehrin Seul'e denk olması ve hatta ona aşması mümkün olabilir miydi? Bunu düşünebilmek bile saçmaydı. En küçük köylerde çocuklar bile günün birinde şehri görmeyi ümit ederdi. Çoğu zaman ejderha sırtında havada süzülerek oraya varmayı hayal ederlerdi. Bir faninin ve hatta gözü doymaz şakacı peri Tokkabi'nin bile ihtiyacı olan her şeyin Seul'de bulunduğuna inanılırdı. Kuzeyde, salatalıklarıyla meşhur bir köyde, Bay Kim adında bir değirmenci ile karısı çoğu yaşardı. Adam yıllarca çalışıp didinmiş, demir ve pirinçten para yığınları biriktirmişti. Bu paraları, çatısının altındaki bir kirişte saklıyordu. Uzun zamandır kralın yaşadığı şehri görmek istiyordu. Karısı da onu cesaretlendirmekteydi. Çünkü, yeni bir elbiseyle bir tarak ve şehir halkının giydiği türden ayakkabılar istiyordu. Kızları ise kemer, terlik ve gümüş saç tokası istiyordu. Kim? Hem kendisi, hem de ailesi için Seul'e gitmek zorundaydı. Bu yüzden, güzel bir Mayıs sabahında Seul'e gitmek ve etrafı dolaşmak için yola çıktı. Karısıyla kızları, başlarını halıya kadar eğip, bahsettikleri güzel şeylerden getirmesi ve kendisi için de hoşuna giden şeylerden alması için yalvardılar. Sadık eşi ayrıca, hırsızlara dikkat etmesini, kaldığı hanlarda, parasını ortalık yerde bırakmamasını söyleyip onu uyardı. Seul'e varınca mehanelere ya da çiysan denilen dansçı kızları görmeye de gitmemeli, parasını akıllıca harcamalıydı. Etrafta kötü insan çoktu. Ayrıca başkentte kibar insanların yanında kaba saba serserilerin de olduğunu işitmişti. Bu anlatılanların doğru olduğundan emindi. Zira bu konuyla ilgili bir atasözü bile vardı kimin de karısına nasihatleri olacaktı. Hava hala serin olduğundan mutfak ocağını her gün yakıp evi ısıtmasını ve kızları üşütmemesini söyledi. Ayrıca onun da hırsızlara dikkat etmesi gerekiyordu. Bu kötü adamlar ocağın söndürüldüğü gece yarısından sonra gelip, evin altına yerleştirilmiş taşları usulca kaldırıp eve girerlerdi. Bacaları kullanarak odalara ulaşırlardı. Gece evin güzelce kilitlenip kapının sürgülenmesi gerekirdi. Böylece etrafta dolaşan leopar veya kaplanlar içeri giremezdi. Eğer çatıda bir tırmalama sesi duyacak olursa, hemen zili çalmalıydı. Bu sayede köylüler uyanacak ve erkekler meşaleleriyle koşdurup av hayvanlarını kovacaktı. Ahırdaki domuzların ciyakladığını duyacak olursa, yine zili çekmeliydi. Çünkü kaplanlar Kore domuzlarını Kore'nin insanlarından bile daha çok severdi. Kim, çok yetenekli bir adamdı. Köyde fasulye, pirinç veya darı alırken çok iyi pazarlık yapardı. Arpa öğütmekte ve eşeklere saman hazırlamakta da pek ünerliydi. Ama bir kez büyük şehrin surlarından içeri girdiğinde, işler muhtemelen değişecekti. Onca ilginç manzara ve ses arasında başı dönmüştü. Ana caddenin ortasında durup, haval haval çevresine baktı. Hayretten ağzı açık kalmıştı. Kalabalıklar yanından geçip giderken bütün bu insanların nereden geldiğini ve nasıl geçindiklerini merak ediyordu. Seul'de bile kaba insanlar vardır. Sözünün ne kadar doğru olduğunu gördü. Çünkü yanından geçen bir adam ''Kapatmayı unuttuğun ağzınla gökteki ayı yutmaya mı niyetlisin?'' diye bağırmıştı. Çocuklar gülüp alay ettiler. Ağzının kafes gibi olduğunu Birazdan içine bir kuş kaçacağını söylediler. Kim? Dükkanlardaki eşyalara biraz göz gezdirdi ama fiyatlarını öğrenince az kalsın düşüp bayılacaktı. Öyle korkmuştu ki hiçbir şey almadan yürümeye devam etti. Yine de karısıyla kızları için yelpaze, elbiselik ipek, bir kutu saç tokasıyla kehribar boncuklar gibi çok güzel hediyeler aldı. Bir de gümüş yüzük almıştı. Böylece yakın zamanda evlenecek olan en büyük kızının düğün için hiçbir eksiği olmayacaktı. İpek dükkanındaki tezgahtar kimin kırsaldan geldiğini anlayınca onunla biraz eğlenmek istedi. Bu yüzden kime perilerden bahsedip tam karşıdaki bir dükkanı gösterdi. Oradaki yuvarlak şeye bakmak isterse Tezgahtar memnuniyetle yardımcı olacaktı. Daha önce hiç görmediği ve dokunmadığı bir şeydi bu. Kim hemen karşı tarafa geçti. Metal eşyaları temizleyip parlattıkları dükkana doğru gitti. Orada ay gibi yüz yuvarlak bir şeyin önünde dikildi. Bir adamın yüzü vardı üzerinde. Sanki tanıdığı birinin yüzüydü bu. Kendi yaşlarında bir adamdı. Daha önce mutlaka görmüş olmalıydı onu. Kendi köyünden bir arkadaşı veya komşuyu şaşırtmayı umarak başını çevirdiğinde yanında kimseler olmadığını gördü. Sonra bir kez daha baktı. İşte oradaydı. Arkadaşı saklanıp geri mi gelmişti? Kim biraz öteye çekilince yüzü göremedi. Ama o yuvarlak şeyin tam karşısında durduğunda Ayna adam yine aynada gözüküyordu. Zira parlatılmış bir metal. Yani aynaydı bu.'' Kim gülünce adam da gülüyordu. Suratını asıp buruşturunca o da aynısını yapıyordu. Kim onu yakalamak için başını ne kadar hızlı çevirirse çevirsin, adam ortadan kaybolmuş oluyordu. ''Bizim kim ömründe hiç ayna görmemişti.'' Bu yüzden bu şeyin ne olduğundan haberi yoktu. Fakat bunun perilere özgü sihirli bir şey olduğunu düşündüğünden yuvarlak metali satın alıp yanında götürdü. Eve vardığında ilk iş, ailesi için getirdiği bütün o güzel eşyaları kutularından çıkarması gerekmişti. Çünkü kızlar, babalarının ne getirdiğini görmek için sabırsızlanıyordu. Hediyelere öyle dalmışlardı ki, Bay Kim'in kendisi için ne aldığını fark etmediler bile. Babaları, aynanın bulunduğu kutuyu masaya koydu. Aldığı diğer bazı şeyleri de evin en güzel odasında duran, inci işlemeli dolaba koydu. Sonra değirmene bakmaya ve beslediği eşek, öküz ve domuzlarla ilgilenmeye gitti. Kim işleriyle meşgulken, kızlar ayna kutusunu açmışlardı. Hemen o anda çok kötü bir şey oldu. Kızının arkasındaki anne, genç bir kadının yüzünü gördü. Evinde yabancı bir kadın vardı. Aniden bir kıskançlık nöbeti geçiren kadın haykırdı. Babanız, Seul'den başka bir kadın, bir çiysank getirmiş. Yerime geçirecek o kadını. Cilalı metalin yüzeyinde bir yüz gören kızı itiraz etti. Olmaz anne, evimizde senin yerine yabancı bir kadının olmasına izin vermeyiz. Ayrıca o kadın çok genç. Bize zalimce davranacağından da eminim. Bütün bu bağırış mıhi işiten büyük anne, topallayarak içeri girip ne oluyor diye sordu. Gel de kendin gör. Babamız bizi mahvetmek için ta Seul'den ne getirmiş? Büyük anne bir süre aynaya baktı kaldı. Sonra o da öfkelenip bağırdı. Bu yaşlı kadının evimizde işi yok. ''Oğlumum bana ve ailemize bakması yetiyor. Başka birine daha bakamaz. Ah, ne diye Seul'e gitti ki sanki?'' Bu arada genç, orta yaşlı ve ihtiyar bu dört kadın öyle şiddetle ağlayıp inlediler ki gözyaşlarını silerken her biri üç mendil ıslatmıştı. ''Eyvah, eyvah!'' diye ağlaştıkları sırada büyük baba içeri girdi. Sopasını sallayıp sessiz olmalarını söyledi. Sonra gözyaşlarıyla ıslanmış yüzlerine bakıp ne diye bu kadar üzülüp ağladıklarını sordu. Gel de kendin gör dedi karısı. Sonra köyde benzeri hiç görülmemiş baş belası aynayı uzattı. Yaşlı adam bir anda öfkeden kıpkırmızı oldu. Oğlum delirmiş olmalı diye bağırdı çatlak bir sesle. Eve yaşlı bir adam getirmiş. İki babayı nasıl besleyecek? Bu yaşlı adama nereden kimçi ve darı bulup getirecek? Sonra aynayı kutuya atıp kapağını sıkıca kapattı. Öfke ev halkı kıskançlıkla dolup taşarken gürültüleri iyice artmıştı. Kim domuzları ve değirmeniyle ilgilenmeyi bırakıp ne oluyor diye bakmaya koşturdu. Çok güçlü bir kadın olan karısı Hemen üstüne atlayıverdi. Adamcağızı topuzundan yakalayıp yere serdi ve sokağa kadar sürükledi. Hakimin çalıştığı binaya kadar da durmadı. Sonra korkunç bir hikaye uydurdu. Başında kocaman bir şapkası olan ve kulağının üzerinde kehribar boncuklar dizili bir ip sarkan büyük hakimin karşısına çıkan kadın, kocasının ailelerini parçalamak için Seul'den ne getirdiğini anlattı. Şüphesiz başkente geri dönüp genç bir kadınla evlenmekti niyeti. Kadının öfkesi öyle büyüktü ki çenesi bir an durmuyordu. Kanunlarda yazılı bütün suçları atfetti kocasına. Ne var ki elindeki tek kanıt kimin getirdiği yuvarlak ve parlak metaldi. Hakime bu yuvarlak şeyin tokka bir cinleri gibi kara büyüyle dolu olduğunu söyledi. Şimdi ailenin öteki üyeleri de değirmenciyi suçlamaya katılmıştı. Kadını destekleyip anlattıklarının kelimesi kelimesine doğru olduğunu söylediler. Beş tanık da kimin suçlu olduğunda hemfikirdi. Tartışma ve konuşma sesleri bir şekilde sona erince, bu arada upuzun saplı ama kestane büyüklüğünde tunç kaseli piposunu tüttürmekte olan hakim sordu. Bu kara büyünün hangi şekilde geldiğini söylemiştiniz? Bunun üzerine Değirmenci Kim'in ihtiyar babası kutuyu çıkarıp açtı ve aynayı hakime uzattı. Hakim ömründe böyle bir şey görmemişti. Yıllar önce sınavlara girmek için Seul'e gittiği zaman haricinde eyaletten dışarı çıkmış da değildi. Gerçi Seul'de geçirdiği o dönemde Odasına kapanıp ders çalışmaktan başka bir şeye zaman ayıramamış, şehri pek görememişti. Aynayı göz hizasına kaldırınca, öfkeli bir şeytana dönüştü. Tıpkı salondaki müştekiler gibi davranmaya başladı. Elinde tuttuğu yuvarlak şeyin yüzeyinde, yalnızca büyük adamların giydiği türden resmi giysiler giymiş bir adam gördü. Yine yalnızca hakimlerin taktığına benzeyen kocaman yuvarlak bir şapkası vardı. Sağ kulağındansa 28 büyük kehribar boncuk dizili bir ip sarkıyordu. Aynayı aşağı doğru indirince dantel işlemeli göğüs broşunu fark etti. Ayrıca hakimlerin kaftanını bağlayan küçük gümüş düğmeyi gördü. Beline ise süslü bir kemer sarılıydı. Bütün bu gördükleri Sinirden neredeyse nefessiz kalmasına neden oldu. Köye yeni bir hakimin geldiğini düşündü. Üstelik bu yeni hakim, onun yerini almaya gelmişti. İşte bu düşünce adamı deliye çevirdi. Bu durumda kendisi nasıl para kazanacaktı? Eğer işini kaybederse, yaşlı anne babasıyla 25 yoksul akrabasına kim bakacaktı? ''Bunlar yetmezmiş gibi. Yaşlılık çağında meteliksiz kalıp fakir biri olarak mı yaşayacaktı?'' ''Öfkeden dili tutulmuştu.'' Bu yüzden mahkeme salonunda en az yarım dakika sessizlik oldu. Kadınların dili kıpırdamadı. Herkes ''Acaba ne olacak?'' diye birbirine bakıp duruyordu. Fakat sessizlik fazla uzun sürmedi. Çünkü kıskanç kadın... Kocasını topuzundan kavrayıp eve götürmek için sürüklemeye başlamıştı. Hakimin çok kızgın ve kıskanç olduğu için davayı erteleyeceğinden korkmuştu. Yaygara devam ederken bir haberci girdi mahkemeye. Kralın gönderdiği bir müfettişin, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldiğini haber verdi. Beş dakika içinde mahkeme binasının kapısında olacaktı. Kıskanç kadın hemen kocasının topuzunu bıraktı. Hakim herkesin susmasını emrederek memurlarını yerlerine gönderdi. Kralın müfettişini kurallara göre karşılamalarını istedi. Sonra sinirden dağıttığı şapkasıyla topuzunu düzeltip müfettişi karşılamaya gitti. Selamlaşmanın ardından müfettişi baş başkoltuğa oturttu. Resmi karşılama sona erince müfettiş görülmekte olan dava hakkında bilgi istedi yerel hakim, aynayı ipek bir minderin üzerine koyup müfettişe uzattı. Buyurun efendim, İşte hepimizi kıskançlıktan çılgına döndüren şey. Nedir bu? Bunun üzerine başkentten gelen ve büyük şehrin rahatlığıyla sarayın ihtişamına aşina olan bu beyefendi, aynanın ne olduğunu açıkladı. Aptallıkları için hepsini güzelce azarlayıp başından saldı. Ne zaman kıskançlık hissederlerse beş turp alıp bunların tepesindeki otları koparmalarını ya da bir bardak pirinç suyunu yavaşça içmelerini söyledi. Böylece birbirlerine kötü söz etmeden evvel düşünmek ve sakinleşmek için fırsatları olacaktı. Bunun üzerine değirmencinin karısı kocasının ayaklarına kapanıp af diledi. Ardından bütün aile üyeleri aptallıklarına gülerek evin yolunu tuttu. Bir Koreli gülmeye başladı mı onu durdurmak bazen imkansız olur. Neyse ki, yarım saat sonra herkes yine sessizleşti. Bu olaydan sonra, parası olan herkes bir ayna aldı. Köydeki bütün kızların er ya da geç bir aynası olmuştu. Kendi yüzlerini görmek için aynaya öyle sık bakıyorlardı ki, pek çok evde ayna örtüleri hemen eskiyordu. Seül'deki aynacılar, O güne dek yalnızca salatalıklarıyla meşhur bu köye, birden ne oldu diye merak ediyordu. Ama bu ayna tutkusu sayesinde zengin oldukları için neşelerine diyecek de yoktu. Son